ve Özdeş Özbay e Herkese merhabalar bir iklim için programında daha birlikteyiz bu hafta Ömer Madraayıy Özdeş Özbay bizimle değiller bir konuğumuz var. Bu arada programımızın destekçisi Serdar Tiye'ye de teşekkür ederek programımıza başlayalım. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Doğan Tonlay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Yücel Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün biraz ormanlarımızı konuşacağız. Malum son dönemde yangınlar yine e, çok gündeme e, düşen bir konu. E, Birçok boyutu var ama öncelikle e, şu ana kadar orman yangınları konusunda nasıl bir performans gösteriyoruz Doğan Ay hocam? Siz bunu yakından takip ediyorsunuz. Bunu bir değerlendirelim sonra konuyu biraz daha açacağız. E, tabii ki. E, öncelikle yani bu yıl... E, havadan müdahale ekiplerimiz, e, e, yani uçak ve helikopter sayımız önceki yıllara göre çok ciddi miktarda arttırıldı. E, örneğin 2019'da İzmir'de çok büyük bir yangın çıkmıştı. E, e, Türk Hava Kurumu'nun uçakları gündeme gelmişti. Hiç uçağımız yoktu. E, toplam helikopter sayımızda 20 kadardı. E, bu yıl e, helikopter sayısı 70'in üzerine çıktı, uçak sayısı 20'in üzerine çıktı, 8 tane insansız hava aracıyla birlikte e, e, ya, çıkan yangınlara e, müdahale edilmeye çalışılıyor. Ve e, bugüne kadar gördüklerimizde de e, yani en uzun süren yangınımız Çanakkale'de çıkan bir. E, yangındı. Üç e, ya da dört gün kadar sürmüştü. O yüzden yani bu sene e, çıkan yangınlara hızlı bir şekilde ve hava filosunun da yeterli sayıda olmasına ile hızlı bir şekilde müdahale ettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak e, şöyle bir sıkıntımız var. E, yıllardan beri söylenmesine ve bilinmesine rağmen e, yangınlar çıkmadan önce alınan önlemlerde halen eksiklerimiz var. E, örneğin işte e, Nedir? Vatandaşın anız yakmasından, bahçe temizlemesinden kaynaklanan yangınlar e, halen devam ediyor. Yasak olmasına rağmen ormanlarda mangal yap, e, yakıldığını biliyoruz ve bundan çıkan e, yangınlar e, söz konusu. Evet, e, çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ekip sayılarımız arttı ama e, yangınlar çıkmaya devam ediyor. Bu çıkan yangınların sayısını azaltmadığımız sürece e, uçak sayımızda, helikopter sayımızda e, yetmeyebilir. Çünkü e, ülkemizde yangın sayısı, yıllık ortalama yangın sayıları sürekli artıyor. E, örneğin 1990'lı yıllarda e, yılda e, 1500'ün altında yangın çıkıyordu. Son 10 yılın ortalaması zaman zaman 3000'in üzerine de çıkması, çıkıyor ama son 10 yılın ortalaması 2700 kadar. Yani yaklaşık bir 20-30 yıllık dönemde yıllık 1000 kadar daha fazla yangın çıkıyor işte bunların sebeplerini öğrenip bunları azaltmaya odaklanmazsak ekip sayımız, uçak sayımız, helikopter sayımız yetmeyebilir. O yüzden hani birazcık daha... Ee, yangından önceki e, tedbirlere önem vermemiz gerekiyor. Şimdi orayı önceden e, önce biraz açmadan önce tabii insan şeye e, hayıflanmadan edemiyor. Yani verdiğiniz rakamlara bakınca keşke 2021 yılında o büyük yangınlar sırasında da bu kadar e, personel ve söndürme aracımız olsaydı, havadan müdahale aracımız olsaydı demek istiyor insan. Ama buna rağmen bakıyoruz hocam yangınların e, biraz önce altını çizdiğiniz gibi sayısında ve hatta şiddetinde yalan alanların miktarında sürekli yıldan yıla bir artış var. Galiba biz ne kadar uçağı ve e, helikopteri fazla yaparsak yapalım e, yangınların karakteri de değişiyor. Bizim de sanki biraz artık e, yangınla ilgili e, altını çizdiğiniz gibi öncesine dair bir şeyler de yapmamız gereken bir döneme giriyoruz galiba. Önemli olan yangınların çıkmaması artık. Çünkü çıkınca kontrol altına alınması zor olabiliyor bazı yangınların çok hızlı yürüyorlar. Böyle bir karakteristiği var değil mi hocam yangınlarımızın? Kesinlikle. Çünkü hani şöyle söyleyeyim. Örneğin işte sıcaklıklar artıyor, kuraklıklar artıyor. Özellikle yaz yağışları azalıyor. İşte yangın riski olan meteorolojik koşullar yani sıcaklığın 30 dereceden fazla olduğu rüzgarın saatte 30 kilometreden daha fazla estiği hava neminin de %30'un altına düştüğü şartları biz yangın için riskli meteorolojik koşullar olarak değerlendiririz İklim değişikliği bu riskli koşulları daha da şiddetlendiriyor ama iklim değişikliği doğrudan doğruya yangın çıkmasına neden olmuyor biz insanların başlattığı yangınlar e, ...bu daha sıcak, daha kurak şartlarda e, çıkan yangınlar kısa sürede büyüyor. E, bir örnek vereyim yani aşağı yukarı da e, yıldönümüne yaklaşıyoruz. Bu e, 28 Temmuz 2021 yılında başlayan e, büyük Manavgat e, yangınında... E, ...işte dumanı gördükten sonra e, ihbar geliyor. İlk arazör 8 dakika sonra yangına gidiyor ve müdahalesini yapıyor. Orada söndürdüğünü zannediyor ama e, oraya gidene kadar ki hani yangının ne zaman çıktı belli değil e, ihbardan sonra 8 dakikada gidiliyor ve sonradan çıkıyor ki e, ilk müdahale yapıldığında yangın 2 kilometre kadar bir alana yayılmış e, ve e, sonradan işte yangının büyüdüğü anlaşılınca diğer ekipler çağrılıyor ama geç kalındığı için ilk bir saatte yangın 8 kilometre kadar bir mesafe kat etmiş. Yani iklim değişikliği, o sıcak kurak koşullar nedeniyle çıkan yangınlar kısa sürede hemen büyüyorlar, geniş alanlara yayılıyorlar hatta kendi yangınlarını çıkarmaya başlıyorlar. İşte kendi meteorolojik koşullarını yaratıyor, sunan yükselmesiyle rüzgarlar oluşuyor, korular taşınabiliyor, ısı transferiyle yangının önündeki Kuru otlar, yapraklar hatta ağaçlar tutuşabiliyor. Bu nedenle bu yeni normal diyeceğim bu koşullarda yangının çıkmamasına odaklanmak çok daha mantıklı. Çünkü yangın çıktıktan sonra o kurumuş, iyice kurumuş yapraklar, otlar hatta su içeriği düşmüş ağaçlar çok kolay şekilde tutuşup müdahale edilemez hale geliyor. Helikopterlerle, uçaklarla su atsanız bile... Bunlar o 600-700 derecelere çıkmış alevlerin boyu, sıcaklığı, o su yere düşmeden buharlaşabiliyor. O nedenle yani yangın çıktıktan sonra artık söndürmek çok zor. Bu nedenle de işte önleyici veya işte risk azaltıcı çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor. Peki hocam bu risk azaltıcı çalışmalar dediniz. Bu dünyada da biraz yeni bir kavram ormanlar için ee, hmm. ama çok ciddiye al alınıyor gördüğüm kadarıyla. Türkiye'de bu durum nedir ve bu risk azaltım çalışmaları adı altında mesela neler yapılabilir? Şimdi burada e, yani vatandaşların yapabilecekleri var. E, ülkemizde ormanlar içinde çok e, yerleşim alanları var ve bu yerleşim alanları köyler, mahalleler... Belediyelerin sorumluluğunda e, bu belediyeleri, belediyelerin tülayı ile e, onların yapabilecekleri var. Aynı zamanda da e, Orman Genel Müdürlüğü'nün yapabilecekleri var. E, biz vatandaşların yapabileceği şey şu, e, az çok herkes meteorolojik okur, yazar. E, hangi şartlarda yangın çıkıyor, nasıl büyüyebiliyor, risk nasıldır e, bunları az çok biliyoruz. E, riskli zamanlarda hele meteorolojiden uyarılar yapıldığı zaman... Kesinlikle orman içine girmemek, ormanda ateş yakmamak hatta yani çok nasıl söyleyeyim örneğin geçen yıl çeşmede bir kaynak makinesi yani evde tamirat yaparken kaynak makinesiyle oradan sıçran bir kıvılcım çeşmede geniş alanları yakmıştı. Bu riskli koşullarda kıvılcım çıkartabilecek önlemleri almamız gerekiyor ya da hiç bunlara girişmememiz gerekiyor. Hatta... Bir de daha önceki sohbetlerimizden ben şeyi hatırlıyorum hocam, balya makinaları mesela ha. önemli ölçüde işte yangına neden olduğunu hatırlıyorum. Tabii tabii bu sene de çıktı yani bu sene de örneğin geçen hafta Malkara'da çıkan bir yangın balya makinasından çıktı. Yani balya makinası özellikle sıcak koşullarda o metal teli keserken oradan bir kıvılcım çıkabiliyor. Ee, ve o kıvılcım kuru samanları tutuşturup oradan anında müdahale etmezseniz e, yayılabiliyor. Ee, i̇şte burada yani bunları sürekli yani e, yapmak lazım. E, örneğin 2020-2021 yıllarında Çanakkale'de balya makinesi sahipleri e, eğitilmişti, yanma söndürücüler vermişti, bilinçlendirilmişti, yangına nasıl müdahale edilir, öğretilmişti. E, bu sene komşuyla Malkara'da e, çıktı e, Tekirdağ'ın ilçesi Malkara'da çıktı Demek ki bunu her sene yapmamız e, Bu bilinçlendirmeyi yapmamız gerekiyor Hatta diyelim ki ormanla içe yaşıyoruz e, Arabamızı park ettik altında kuru otlar var Arabayı çalıştırdığınız zaman Bakımsızsa bir oradan kıvılcım çıkabilir Ya da egzozdan e, çıkabilecek Hatta frenlerin bakımsızsa Kampanaları sür, e, sürtünmesinden dolayı e, Oluşan kıvılcımlardan bile Yangın çıkabilir Bunlar vatandaşların alabileceği önlemler. Bunun hani anız yakma, izmarit vesaireki bir nedenler hariç şuna da dikkat çekmiyorum. Alınabilecek önlemler konusunda. Ülkemizde elektrik nakil hatları çok ciddi bir yangın çıkış nedeni. Bir sürü işte rüzgar santrali, hidroelektrik santral, ormanda yapılıyor. Bunların elektrik nakil hatları ormandan geçiyor. Bu elektrik nakil hatlarının altındaki kuru otların temizlenmiş olması lazım. Hatta ağaçların temizlenmiş olması lazım. Çünkü elektrik nakil hatları özellikle rüzgarlamalarda birbirine temas ederek kıvılcım çıkartıp yangınlara yol açabiliyorlar. Örneğin 2021 yılındaki e, yangınlarda e, 140 bin hektar yandı. Bunun yaklaşık %25'i elektrik nakil hatları kaynaklı e, yangınlardı. E, yine e, bir termik santrili, Milas'taki bir termik santriliği ...tehdit eden bir yangın vardı... ...o da trafo patlamasından e, çıkmıştı... E, ...ki trafolarda da oldukça e, riskli... ...çünkü özellikle Ege Akdeniz'de... E, ...sıcaklıkların artması... ...sıcak hava dalgası sırasında... E, ...insanlar ister istemez... ...klimalara yükleniyor... ...daha fazla elektrik talebi e, oluyor... Bu gücü kaldıramayacak kapasiteleri düşük trafolar ya da bakımsız trafolar patlama riski var. Bu da ormana çok yakınsa yangın riski oluşturabiliyor. Yine çöplükler, düzensiz çöplüklerden atılan organik maddeler çığırken ısınıp, ısınıp alev alabiliyor. Bu gibi tesislerin ormanda yapılmaması ya da çevresinde gerekli önlemlerin alınması iyi olur. Bunlara önem verilmesi gerekir diyebiliriz. Bununla ilgili özellikle şeye değinmek istiyorum. itfaiyeler, belediyeleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nde yapması gerekenler var. itfaiyeler orman yangınlarına müdahaleden sorumlu değiller. Orman Genel Müdürlüğü ama çok artık büyüyen bu yangınlarda e, ne diyelim yerleşim alanlarındaki konut yangınlarında uzmanlaşmış olan itfaiyelerin orman yangınları konusunda da bilinçlenmesi lazım. O konularda da, e, eğitimler, tatbikatlar yapması ve Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde çalışmaları. Sanırım bu yönde tam tersi bir uygulama var değil mi hocam Türkiye'de? Mesela yerel belediyelerin müdahalesinin önüne geçecek kısıtlamalar e, sanki bir takım ya biraz, yani siyaset, de. E, biraz siyaset işin içine e, giriyor. Hatta bu konuda şöyle söyleyeyim tartışılan şeyler şöyle e, yani e, orman daha doğrusu bütün yangınlarla mücadele edebilmek için e, işte itfaiye ve orman genel müdürlüğünün bu ara sözlerini e, tek bir e, yapı içinde toplayıp merkezi bir birim kurarak e, hem e, kent yerli e, yerleşim alanlarındaki yangınlar hem de kısaldaki yangınlara ee, bu birim üzerinden e, müdahale edilmesi planlanıyor yani itfaiyeyi yerel birimlerden alma e, konusunda sikir e, oluşturma aşamasındalar. Bunun çok doğru olacağını düşünmüyorum çünkü... E, biraz sanki zaman, müdahaleye hızlı yavaşlatır gibi geliyor bana hocam. Evet evet merkezileştiği zaman e, bu olaylar merkezileştiği zaman e, hız azalıyor. Bir örnek daha vereyim. Örneğin bu hani, acil bir durumda 112'yi arıyoruz e, herhangi bir şeyde. Orman yanımdığı için 112 aramıyor ama e, aslında e, orman yangınları için çok önceden beri kurulmuş 177, alo 177 diye bir yangın hattımız var dedim. E, bu yangın hattı işte neredeyseniz oradaki hemen e, Orman Bölge Müdürlüğü ya da İşletme Müdürlüğü'ndeki araziyi de bilen, işletme, e, oradaki e, ormanları tanıyan personel tarafından açılıyordu. Siz ihbar yaptığınız zaman hemen e, e, araziyi de, bölgeyi de bildiği için hızlı bir şekilde ekipleri yönlendirebiliyordu. Ama 112 üzerinden aradığınız zaman 112'yi arıyorsunuz. Neden, e, ne için aradığınızı söylüyorsunuz. Oradan orman yangınlarına yönlendiriyorlar. Orada eğer orman yangınlarıyla ilgilenen personel yöreği tanımıyorsa... Siz ona yangının nerede çıktığını söyleyene kadar birkaç dakika zaman kaybedilebiliyor. Bu bile yangınlara daha geç müdahale edilmesine yol açabiliyor. O yüzden hani merkezileştirmek, her şeyi tek herhalde toplamak çok doğru değil. Özellikle orman yangınlarında, işte orada biz yangın amiri deriz. Çıkan bölgedeki yangının yönlendirilmesinden sorumlu orman mühendisinin bölgesini çok iyi tanıması gerekiyor. Nerede yol var, hangi yollar Kullanılabilir hangisi kullanılamaz Yangının e, ilerleme yönü Ne olabilir e, bu, bu yangına yerden e, Nerede müdahale edilebilir Çünkü e, biz e, orman yangınları Havadan değil aslen Yerden müdahale söndürülebiliyor Yangının ilerleme yönü, e, yönündeki ormanların kesilerek böyle 50 metre genişliğinde şeritler halinde e, Yanıcı maddeyi ortadan kaldırdığınız zaman yangın orada sönebiliyor e, İşte yangının içinde kaldığınız nereye kaçacaksınız hangi yöne kaçacaksınız gibi e, Bölgeyi çok iyi tanıması lazım e, oradaki e, personelin e, Merkezileştirdiğiniz zaman e, bu, bu gibi sorunlar e, olabilir o neden hani ben de çok e, tavsiye etmiyorum, önermiyorum e, merkezileşmesini e, bütün yangınlarla e, mücadelede. Artı e, orman yangınlarıyla konut yangınlarının e, karakteri farklıdır. E, o nedenle hani e, İtfaiye yerleşim alanlarında uzmanlaşmışken açık alan yangınlarında daha çok orman birimleri uzmanlaşmıştır. O nedenle de bunları tek çatı altında topladığınız zaman biraz zafiyet oluşabilir gibi düşünüyorum. Ee, hocam bu yangın konusunda tekrar bir e, döneceğiz ama benim anladığım kadarıyla yüzde doksanı insan kaynaklı olan yangınların en büyük nedenlerinden biri orman içindeki insan faaliyetleri aslında. Ee, bizim e, tam bu yangın sezonunda bu faaliyetleri azaltmamız gerekirken bir takım yasal düzenlemelerle ormanlık alanlara e, işte turizm tesisi de dahil kamu yararı adı altında birçok... E, İşletme yapılabiliyor, madenlere çok büyük oranlarda ruhsatlar verilebiliyor. Hatta bazı bölgelerin, bazı illerin sınırlarının %60'ı, %70'i neredeyse madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Yani bir yandan da insanın orman içindeki faaliyetini arttırıcı bir sürü uygulamaya da yol veriyor gibiyiz yasa olarak. Bu bir çelişki değil mi hocam? Evet, kesinlikle çelişki. Zaten... Az önce söylediğim son 20-30 yılda yıllık ortalama yangın sayılarının 3'te bir oranında artması, yani 1500'lerden 2700'lere çıkmasının temel sebeplerinden bir tanesi de orman içinde insan faaliyetlerinin artması. Özellikle bu 2000'li yıllar sonrasında yenilenebilir enerji tesislerinin sayısı çok arttı ve birinci öncelikli yangın riski ne sahip, yangın çıkartan, tesislerdir bu e, enerji tesisleri. E, öyle söyleyeyim. Yine madenler patlatmalı, dinamit patlatılıyor. Hiç, e, yani meteorolojik koşullar uygun mudur? Yangın riski var mıdır? Bunlara bakılmadan yapılıyor. Ormanların içinden e, yollar geçiriliyor. Yol geçirildiği zaman insan aktivitesi oluyor. İnsanlar orman içine daha kolay giriyor. E, i̇zmaritler, hatta araç kazaları dahi yangına e, neden olabiliyor. E, i̇şte bu değerlendirilmediği için yangın sayıları neden e, arttığı değerlendirilmiyor maalesef orman genel müdürlüğü tarafından ve bunlara azaltıcı tedbirler alınmıyor. Dediğiniz gibi bir sürü yani şey var, ormandan izin var. Hatta şöyle de bir rakam vereyim. Dün de Hak Belen Ormanı'nda biliyorsunuz iki yıldan beri orada mücadele eden yurttaşlarımız vardı. Ormanları ve zeytinliklerini koruyordular. Oraya girildi. Türkiye Sabah baskını de, yapıldı. Efendim? Sabah sabah baskın yapıldı evet, sanki. Evet, sabahın köyünde beş buçukta. E, e, son yirmi yılda e, maalesef hani niye bunu böyle söylüyorum? Orman Genel Müdürlüğü detaylı olarak istatistiklerini 2004 sonrası veriyor. Öncesinde çok fazla detaylı bilgi yok ama 2004 ve sonrasında e, yanan orman alanlarının iki katı kadar bir alan e, ormanlardan e, sizin saydığınız şekilde ki işte enerji, maden, işte yollar, işte ne diyelim hava alanları gibi çok sayıda ormandan izin verildi ve bu alanların çoğu da bir daha tekrardan orman olmuyor. Örneğin İstanbul hava gibi, örneğin bir sürü köprü ve bağlantı yolları yapıldı, Kuzey Marmara yolları gibi bunların çoğu tekrardan orman olmuyor. Yanan orman alanları ise birkaç yıl içinde yeniden ormanlaştırılıyor Hem bu tesislerin ormanlar içinde yapılması Hem de bu alanların büyük bir çoğunluğunun tamamen ormansızlaşması nedeniyle Var olan ormanlarımızı korumamız gerekiyor Ve Türkiye'de orman zengini bir ülke değil Buna da dikkat çekmek istiyorum Hem yangın çıkartıyorlar hem de bu gibi uygulamalar ormanlaşmanın başlıca nedeni. Evet hocam ben bu HES mücadeleleri sırasında Karadeniz'de çok sık ve yoğun olarak bulunmuştum. O dönemde gördüğüm şey aslında HES'ten ziyade HES bir nehri öldürüyor. Tabii ki çok doğaya inanılmaz büyük bir zarar veriyor. Ama bir de onun iletim hatları vardı. İletim hatlarının altını tıraşlamak için... Ee, inanılmaz yüksek miktarlarda ağaç kesilmek durumunda kalıyordu. Aslında yani hem iki türlü zarar veriyor. Hem yangına neden olup etrafını yakıyor hem de o iletim hatlarının altını tıraşlamak zorunda oldukları için ki onu da çok yaptıklarını zannetmiyorum aslında belli noktadan sonra e, bu tıraşlama nedeniyle çok büyük ormanlık alanları kaybediyorduk. E, tam bununla bağlantılı olarak hocam biraz... E, Şeyi konuşmak istiyorum, bizim ormanlarımızın yapısını ve karakterini de konuşmak istiyorum. Ee, çok parçalı ve bölünmüş bir orman yapımız söz konusu yaban hayatı açısından ee, değil mi hocam? Kesinlikle ve bu parçalılık giderek artıyor. Yani işte bahsettiğimiz elektrik makinatları, yollar ormandan geçirildikçe küçük küçük ormanlar, Orman adacıklarına dönüşüyor. Ve bu küçük yani işte şu anda rakamlar tam aklımda değil ama Orman Genel Müdürlüğü'nün sürdürülebilir orman yönetimiyle ilgili bir raporu var. Daha doğrusu iki rapor var. Birisi 2008 tarihli birisi 2019 tarihli. 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısı 10 yıl içinde 2 katından fazla artıyor ve bir 10 hektarlık küçük parçalar yaban hayatı özellikle de büyük memeli hayvanlar için yetersiz çünkü büyük memeliler her gün 30-40 kilometrelik yol mesafesi kat edip geniş alanlarda avlanacaklar besin sağlayacaklar küçük alanları sıkıştırdığınız zaman hele de bir de böyle çevresini o yolların yapıların e, tellerle çevirdiğinizde e, hayvanların hareketlerini e, sınırlandırıyorsunuz. İşte ondan sonra e, şöyle haberler görüyorsunuz: yola inen ayıya otomobil çarptı diye. Aslında ayı yola inmiyor, e, yol ayının e, yaşam alanından, habitatından e, geçiyor. Dolayısıyla hani bu e, ormanların e, nasıl söyleyeyim kamulaştırma bedeli ödenmemesi. Bir bakıma e, ucuz arsaymış gibi görülmesi nedeniyle e, ilk aklımıza gelen yerler hep ormanlar oluyor. Örneğin son depremden sonra da fay e, işte, e, hattından uzaklaşmak için e, ilk aklımıza gelen yer e, ormanlardı. E, bu konuda e, şey değiştirildi, e, Cumhurbaşkanı kararı çıktı hatta yine e, 15 gün önce bir torba kanun yine bu maaşlarla ilgili torba kanunun içine deprem bölgesinde ormanlık alanlar ve zeytinliklerin depremzedeler için imara açılmasının önü açıldı ilk ilk aklımıza gelen böyle bir yer ihtiyacı olduğunda ilk aklımıza gelen yer maalesef ormanlar oluyor bu ormanlardaki yaşayan canlıların orasının öneminin hiç önemi yok kaldı ki deprem bölgesindeki o Amonoslar, Kuzey Anadolu, daha Doğu Anadolu fay hattının biyolojik çeşitlik açısından son derece önemli. Amonoslar bir kalıntı ormanlar, Karadeniz bitki örtüsünü görebildiğiniz yerler. İşte buraları böyle yerleşimlerle bölerseniz, bunların elektrik makyatları yollarıyla bölerseniz yaban hayatı ve bütün türler ne diyelim yok olma sürecine girebiliyorlar. Bu açıdan da e, ormanlara yapılan müdahaleler oldukça riskli ve e, ne dedim türleri baskı altına alan e, e, tasip etmediğimiz uygulamalar. E, hocam e, az süremiz kaldı. Sizden e, bir de e, tekrar e, bütüncül bakacak olursak e, bizler vatandaşlar e, ormanlar için neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz? Örneğin az önce söylediğiniz ormancılık dışı faaliyetlerle kaybettiğimiz alanlar orman yangınından kaybettiğimiz alanlardan çok çok daha yüksek. Bunun nedeni bir takım yasal uygulamalar, bir takım kanunlar vesaire onların delinmesi. Ya yani bizim vatandaş olarak o hem orma, yangında ormanı kaybetmememiz hem de bu dumansız yangın diyelim, onlarla ormanlarımızı kaybetmememiz için sürece nasıl bakmamız lazım? Bir de dünyayı da göz önüne alırsak çok hızlı bir ormansızlaşma var. Bunun önüne nasıl geçebiliriz hocam? Bir, yani en önemlisi burada bilgilenmek, bilinç düzeyimizin artması, farkındalığımızın artması. Ee, ya örneğin şey işte ormanların bir ekosistem olduğunu e, öğrenmemiz gerekiyor genelde şöyle işte ya burada işte madene veriyoruz kesiyoruz ama kesinizin beş katını dikiyoruz gibi söylemler vardır ee, yok edilen ormandır ee, yermedikler bir e, birkaç tane ağaçtır ekosistem çok daha farklı e, boyuttadır e, işte bunu tek e, başımıza mücadeleler önemli e, kendi başımıza yangın çıkmaması için yapacaklarımız var. Ama özellikle sivil toplum örgütleri üzerinden daha ne diyelim, örgütlü olarak bunları anlatmak, mücadelesini etmek gerekiyor. Özellikle seçim zamanları çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani yani Bir seçim süreci atlattık. Önümüzde yine belediye seçimleri var. Yerel seçimler. Ee, işte, e, bu e, ormanlar üzerindeki bu özellikle kanun değişiklikleri siyasilerin e, aldığı kararlardır. Hiçbir bilimsel e, dayanağı olmadan e, işte neclise e, herhangi bir kanun taslığa vererek, bilimsel midir, değil midir diye yere sormadan e, istenilen her türlü karar çıkartılabiliyor. E, bu noktada e, bunlara karşı tepki göstermek, e, ormanları korumak, e, hatta sadece ormanları değil, bütün doğal ekosistemleri korumak adına daha örgütlü mücadele etmek ve e, bu konuda siyasilere baskı yapmak gerektiğini söyleyebilirim. E, artı, Hocam yani, siyasi... iklim kriziyle... İklim kriziyle mücadele etmek de sanırım ormanları korumak için yapabileceklerimiz arasında en önemli şeylerden bir tanesi. Onun da altını çizmek Tabii istedim. Kes, kes, kesinlikle yani iklim değişikliğiyle mücadele dediğimiz zaman herkes şeye odaklanıyor. Fosil yakıtları azaltan doğru ama aynı zamanda da yuta alanları e, genişletmek geliyor, gerekiyor. Bunlar da yuta alan dediklerimizin de en önemlisi ormanlar. Artı e, sadece şey değil bir de işin biyolojik çeşitli kaybı var en az. Ee, i̇klim değişikliği kadar e, Sorunlu bir e, Ve e, ne diyeyim Dünyayı tehdit eden bir ekolojik kriz e, Bunun içinde yine ormanların Ve di diğer e, doğal ekosistemlerin Korunması lazım biyolojik çeşit kaybının Önlenmesi için e, Örneğin Avrupa Birliği ve Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi kapsamında 2030 yılına kadar Dünyanın kara ve denizlerin %30'unun e, Koruma altına alınması Geçen Gerektiği ifade ediliyor. Türkiye'de bu oran %10-11 civarında. Bizim de artık hem o bozkırlarımız, akarsularımız, göllerimiz, denizlerimiz, kıyılarımız bunların en az %30'unun korunacak şekilde bir hedef koymamız ve bunları koruma altına almamız gerekiyor. Çünkü bu iklim krizi sadece bizleri değil, yani biz insanları değil tüm canlıları etkiliyor. Orman yangınları keza öyle. Ee, o nedenle hani e, yeni ormanlar yaratmak, ağaçlandırma ile çok mümkün değil ülkemizde e, var olan ormanlarımızı, var olan sulak alanlarımızı, nehirlerimizi, kıyılarımızı e, korumak e, öncelikli olması gerekiyor diyebilirim. <gülüyor> Peki hocam, süremizin de sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim katılımınız için. Ee, önümüzdeki programlarda yine bu konuları konuşacağız. Yine sizi konuk etmek üzere. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, ben de bu konulara e, önem verdiniz sürekli yer verdiğiniz için e, size ve Radyo'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.